Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi 7. Bölüm Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına Siz ey Allah bizim aramızda ne bedbaht ne de mahrum kimse bırakma deyin buyurduktan sonra ''Bedbaht ve mahrum kimsenin kim olduğunu bilir misiniz?'' diye sordu. Onlar, ''Kimdir o ya Resulallah?'' deyince, ''Namazı terk edendir.'' buyurdu. Eserin 3. Bölümü 5 vakit namazı veya herhangi birini kasten terk etmenin ağır vebalini açıklayan rivayetler. Namaz kılmayanları, kafir sayan sahabiler ve alimler. Hafız Abdülazim el-Münzeri rahimehullah el-Tarib isimli eserinde sahabeden ve sonra gelen ulemaadan bir cemaat bir vakit namazı dahi tüm vakti çıkana kadar kasten terk eden kişinin tekfirine zahip olmuşlar. Kafir olduğu hükmüne varmışlardır demiştir. İbn Hacer el-Heytemi rahimehullah Ez-Zevacir isimli kitabında şöyle demiştir: Sahabe ve onlardan sonra gelen ulema namazı terk edenin kafir olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Geride geçen birçok hadis-i şerifte namaz sözlerin kafir olduğu, şirk'e düştüğü, dinden çıktığı, Allah ve Resulü'nün güvencesinden uzak olduğu, iyi amellerinin silindiği ve dinden imandan çıktığı hususunda ağır ifadeler mevcuttur. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelen alimlerden birçoğu bu rivayetlerin zahiri ifadelerine tutunarak, bir vakit namazı bile hiçbir meşru mazereti bulunmaksızın kasten terk eden, böylece namazın vaktinin tamamını çıkaran kişi kafir olur hükmüne varmışlardır. Sahabeden Ömer İbni Hattab, Abdurrahman İbni Av, Muaz İbni Cebel, Ebu Hureyre, İbni Mesud, İbni Abbas, Cabir İbni Abdillah ve Ebu Derda Radiyallahu Anhum Hazaratı, sahabenin dışında Ahmet İbni Hanbel, İshak İbni Rahuye, Abdullah ibni Mübarek, İbrahim en-Nehaî, el-Hakem İbn Uteybe, Eyüp el sehdiyani Ebu Davud el tayalesi Ebû Bekir İbn Ebi Şeybe, Züheyr İbn Harb rahimehullâh ve diğer birçok zevât-ı namazı terk edenin kafir olduğuna hükmetmişlerdir. Dört mezhep imamından sadece Ahmed İbn Hanbel rahimehullâh bir vakit namazı dahi kasten vaktinden çıkaran kişiyi mürtet saymış. Cenaze namazının kılınmasını haram kabul etmiş, yıkanıp kefenlenmesinin ve defninin caiz olmadığını bildirmiştir. Diğer üç mezhep imamına göre ise, inkar ettiği için değil de tembellik yüzünden namazı terk eden kişi kafir olmaz. Dolayısıyla öldüğü zaman yıkanıp kefenlenir, cenazesi kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür. Ehli sünnetin cumhurunun görüşü de böyledir. İbnül-Ümâd Rahmehullahın Tevkifül Ahkam isimli eserinde nakline göre, bir adam nikah şartları elverişli olan zimmiye, Yahudi veya Hristiyan bir kadınla tembellikten namaz kılmayan Müslüman bir kadın bulsa, zimmiye ile evlenmesi daha evladır. Zira namaz terkinde ısrarcı olan bir kadın, Hambeli mesebine göre mürtet sayılacağından, Nikahının caiz olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Zimmiye ile evlenmenin caiz olduğu hususunda ise dört mezhep görüş birliği içerisindedir. Demek ki namazın İslam şartlarından olduğuna inandığı halde namazı terk eden kişinin kafir olup olmadığı ihtilaflıdır. Namazı hafife alarak terk eden kişinin kafir ve mürtet olduğu hususunda, Hiçbir alim duraklama yapmamıştır. Misfer İbni Mahreme radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Ömer İbni Hattab radiyallahu an şehit olacağı hastalığında yaralanınca bir süre baygın kaldı. Namaz vakti geçecek oldu. Biz namaz diyerek bağırdığımızda korku ve dehşet içerisinde ayılarak evet namazı terk edenin İslam'da hiçbir nasibi yoktur dedi. Ve yarasından kan fışkırdığı halde namazı kıldı. Ebu Hanife radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir adam vefat etmişti. Ben onu elimle mezarına koydum ve yüzünü kıbleye çevirdim. Fakat o birden ters döndü. Bir daha çevirdim ama yine arkası kıbleye geldi. Bunu bir daha yaptığımda bu hal bir daha tekrarlandı. Dördüncü defa onu kıbleye çevirmek isteyince kendisini göremediğim birinin bana onu hali üzere bırak. Çünkü o hayatında bizim kıblemizden yüz çevirmişti. Biz de ölümden sonra onun yüzünü kıbleden döndürdük diyen bir ses işittim. Haberde şöyle varid olmuştur. Beş kişi vardır ki ateşleri sönmez kendilerini yiyen kurtları ve böcekleri ölmez azapları da dindirilmez onlar da Allahu Teala'ya ortak koşan ana babasına isyan eden komşusunun hanımıyla zina eden kardeşini zalim bir sultana teslim eden müezzini işitip de bir özrü bulunmadığı halde icabet etmeyen namazı vaktinden geciktiren erkek veya kadındır buyurdu Rivayet olunmuştur ki, kıyamet günü ilk olarak namazı terk edenlerin suratları karartılacaktır. Şüphesiz cehennemde öyle bir vadi vardır ki ona, lemlem, lem, yığınların kendisinde toplanacağı yer denir. Onda birçok yılanlar vardır ki, her bir yılan deve boynu kadar kalındır, uzunluğuda bir aylık mesabedir. Bu yılanlar, namaz kılmayanları sokacaklar ki, zehirleri onların bedenlerinde yetmiş sene acı verecektir. Sonra etleri paramparça olarak dökülmeye başlayacaktır. Diğer bir rivayette şöyle buyrulmuştur. Namazı terk eden kişi, kıyamet gününe yüzünde şu üç satır yazılı olarak gelir. Birinci satırda, Ey Allah'ın hakkını zayi eden adam! İkinci satırda, Ey Allah'ın gazabına özellikle çarpılmış adam! Üçüncü satırdaysa, Sen dünyada Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi, bugün de sen Allah'ın rahmetinden ümit kesicisin diye yazmaktadır. Namazsızlığın ocakları kurutacağı hakkında Naklolunduğuna göre, İsa aleyhisselam, ağaçları ve ırmakları çok olan bir kariyeye uğradığında, oranın ahalisi kendisine çok ikram ettiler. O da güzel itaatlerinden dolayı onlara hayran kaldı. Üç sene sonra tekrar oraya gittiğinde, ağaçları da, ırmakları da kurumuş buldu. Artık o kasabanın çatıları yerlere yıkılmıştı. İsa aleyhisselam bu hale şaşıp kalınca, Allah-u Teala ona şöyle buyurdu. Namazları terk eden bir adamın yolu bu karyeye uğradı. Buranın gözesinden yüzünü yıkayınca ırmaklar kurudu, ağaçlar kurudu, kasaba viran oldu. Ey İsa! Namazın terk edinin yıkılmasına sebep olunca, elbette dünyanın harap olmasına da sebep oldu diye vahyetti. Ulemanın beyanı veçile, Halkı namaz kılan yerlerden belalar kalktığı gibi, ahalesi namazı terk eden mekanlara da belalar yağar. Namaz çağrısına icabet etmeyen kimselere Allahu Teala'nın ilginç hitabı. Fahru Razi rahimehullah, Allahu Teala'nın gökten su indirip onun sebebiyle yerden her türlü nebatı çıkartmasının ne büyük nimet olduğunu beyan sadedinde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 Gökte yerde bulunan salih kulların tümüne ulaşır buyurmuştur. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 7. Bölüm Sonu